Bütün kâinat O'nun mülküdür. İnsanlar Allah'ın mülkünde O'nun kulları ve tebasıdır. Bu kâinat ülkesinin hakimi ve padişahı ancak O'dur. Hükmetmek, helal ve haram hükümlerini koymak hakkı ancak O'na aittir. İnsan ise kulluğu gereği bu hüküm ve kanunları dinlemek, İtaat etmek mecburiyetindedir. Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı vardı? Eğer kesin yargı bulunmayacak olsaydı aralarında hemen hükmedilirdi. Doğrusu zalimlere can yakıcı azap vardır. Yaratılanlar içinde en üstün özelliklerle donatılmış insan, Allah'ın eşyaya bahşettiği bazı özellikleri gene Allah'ın bahşettiği akıl sayesinde kavrayarak yaratanına secde edeceği yerde sırt çevirmiştir. Aklıma bir yenilik daha gelmiyor. Her yolu denedim. Artık hiçbir öldürme şeklinden zevk alamaz oldum. Seni nasıl öldürmem gerekir? Bunu da sen söyle ha. Ölmeden önce hükümdarına bir iyilikte bulunmak istemez misin? Zulmün nasıl daha iyi yapılacağını ancak zalimler bilir. Can sıktın ama. Zulüm, zulüm, zulüm. Ne yapsam zulüm. Gel seni danışmanım yapayım desem belki de zulüm diyeceksin. Evet. Ne? Ne? Ne diyor bu? Birinci danışman. Buyurun efendim. Bu adam kaçık mı? Bilemem efendim. Belki de daha değişik bir iş istersin. Ha? Ee, seni sarayın heykel tıraşı yapayım. Benim heykellerimi yap. O da zulüm değil mi? Evet. Aşçıbaşı? Hayır. Şarkıcı? Hayır. Katip? Hayır. Ya Bahçıvan? Hayır. Bunlardan hangisini yapsam zulüm mü işlemiş olursun yani? Evet. Evet. Oldu olacak ben kalkayım sen otur tahta. Bu da mı zulüm? Evet o da zulüm. Birinci danışman. Buyurun efendim. Buyurun. Çabuk ya benim deli olduğumu söyle ya da bu adamın akıllı olduğunu söyle. Şey yani nasıl söylerim efendimiz sallarsınız beni. Bu adam çatır çatır nasıl söylüyor? Ha, anladım sen ölümü çok istiyorsun ama seni ona kavuşturmayacağım. Çünkü hükümdarlar ona karşı çıkanlara istediklerini değil, istemediklerini verirler. <gülüyor> Söyle bakayım, bu sarayın neresinde gizlenmiş bu zulüm perisi nasıl oluyor tahtıma beni suçlayan sen oturunca da zulüm oluyor? İnsanlar senin, benim veya bir başkasının heva ve hevesleriyle yönetildiklerinde orada zulüm vardır. Yönetimde kimin olması hiç önemli değil. Birinci danışman bu adama soru sor. Başla efendim. Sen bu mutlu adada kimin adına isyan çıkarıyorsun bakayım? Aferin sana. Maaşına bir zam daha yaptım. Ben isyan çıkarmıyorum. Aksine aydınlığı çağırıyorum. Onu kabul ederseniz siz de herkes de kurtulur. Ee, nasıl bir şey bu aydınlık hükümdar dediğin? O hükümdar ne kadar canlı varsa hepsini yaratır. Onlara gerekli olan havayı, suyu ve yiyeceği onlara indirir. Ve onların aralarındaki hukuku düzenler. Ancak o zaman insanlar ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrar. İkinci danışman, fikrini söyle. Dinleyelim efendim, kim bu benden büyük hükümdar? O, seni ve bütün alemleri yaratan Allah'tır. Peki onun kanunlarını kim getirebilir bize? E gamberler getirdi. Ama krallar, hükümdarlar ve çevresindeki müstekbirlar tahtlarına bağlı kör yaşayanlar ona sırt çevirdiler. Birinci danışman, ne yapalım? Ee, önce hapsedelim, sonrası içinde düşünelim efendim. Hadi öyle yapalım. Götürün.